Bu seçimin enleri. Son seçmen eğilimleri araştırmasının en dikkat çekeceği verisi seçimin adil yapılmadığına inananların %43'e yükselmesi. Bu oran 2007'de %28, 2011'de %30'da kalmıştı. Demek soluduğumuz güvensizlik iklimi hat safhaya çıkmış. Oy sayımlarının doğru yapılacağına inananların oranı AKP seçmenlerinde %78 iken muhalif seçmenlerde %23'te kalıyor. Kim kaybederse ötekine çamur atacağı anlaşılıyor. Bu seçim döneminin en trajik sahnesi Cumhurbaşkanı'nın meydana Kur'an'la çıkması ve kendisini eleştiren Kılıçdaroğlu'na ''Ben Kur'an'la büyüdüm, Kur'an'la yaşıyorum ama senin nezdinde Kur'an'ın yeri belli.'' demesi oldu. Oysa Kur'an'la yaşamanın tanımında onu siyasi emeller uğrunda kullanmak yoktu. Velilerden öğrenmiştik, Kur'an'la gerçekten yaşayanların aşktan başları öyle dönüyordu ki, mesela Mevlana Celaleddin Rumi gibi, ''Madem ki senin balından yiyorum, neden ekşi suratlı olayım? Senden akıl almaz bir gelirim var. Artık ne diye kazanç peşinde koşayım?'' diyorlardı. Seçim döneminin en çılgın haberi, Cumhurbaşkanı'nın aslan yattığı yerden belli olur diye tanımladığı Aksaray üzerindeki hava sahasında irtifanın 1676 metre olmasıydı. Hava muhalefeti durumunda uçak alçalmak istese dahi aslan yatağına halel gelir diye kule buna izin vermiyordu. Meydanlardaki en anlamlı çıkışı Davutoğlu'nu Erdoğan'a ezdirmeyiz diyen Selahattin Demirtaş yaparken en doğru saptamayı, Türkiye besmele ile soygun yapanları ilk kez gördü sözleriyle Devlet Bahçeli dillendirdi. Mantık kurallarını en sarsan yorum Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki Pensilvanya polemiğinde yapıldı. Sayın Başbakanımızın sözleri mutlaka doğrudur, Sayın 11. Cumhurbaşkanımızın sözleri de mutlaka doğrudur diyen Bülent Arınç sayesinde şişler de kebaplar da kömüre döndü. Nasrettin Hoca yaşasaydı herhalde sen de doğrusun Arınç derdi. Bu dönemin en utanç veren kararı, Hidayet Karaca ve bazı polislere tahliye kararı veren hakimlerin tutuklanması oldu. Balyoz davasının, bütün belgeler sahte, iddialar hayatın akışına ters şeklinde özetlenebilecek gerekçeli kararından ders çıkarılması ne kadar zorsa, tutuksuz yargılanmanın esas, tutukluluğunsa istisna olması gereğinin tüm seçmenler tarafından kabullenilmesi de o kadar imkansızdı. Demek ki, hukuk nedir, Dönem en zor sorusuydu. Bütün bu enleri tek geçecek haber Yale ve Kaliforniya Santa Cruz üniversitelerinden geldi. Gökbilimciler üç farklı teleskop kullanarak dünyaya en uzak galaksiyi keşfetmişlerdi egs zs 81 ismi verilen bu galaksi bize 13,1 milyar ışık yılı uzaklıktaydı. Bir ışık yılı uzaklık yaklaşık 9,5 trilyon kilometreye tekabül ettiğine göre 13,1 milyar ışık hıylının kilometre cinsinden değerini kimse hesaplamadı. Yeni galaksi büyük patlamadan 670 milyon yıl sonra doğmuştu ve şimdi 100 milyon yaşındaydı. Çoban takım yıldızında ikamet ediyor ve dünyamızın bulunduğu Samanyolu galaksisinden 80 kat fazla oranda yıldızlar üretiyordu. Bizim galaksi mavi ışık saçan gençliğini tamamlayıp yeşilden kırmızıya yani olgunluktan yaşlılığa doğru giderken EG8ZS81 galaksisi henüz bebeklik devresini yaşıyordu. Üselik biz onun şu anki yüzünü değil milyarlarca yıl önceki geçmişini görüyorduk. Evrende her şeyin birbirine bağlı ve etkileşim halinde bulunduğunu bilenlerimiz az. Bu en yüksek bilgiyi yok sayanlarsa çok fazla. Seçim anketlerinde sorulmuyor bu sorular. Hepimizin büyük patlamayla yayılan 14 milyar yıllık atomları taşıdığımız gerçeğine yabancıyız. Düşünce ve eylemlerimizin sonuçları uzak galaksilerdeki oluşumlarla harmanlanarak yüzer trilyon hücre taşıyan bedenlerimize tek tek işlenirken cehaletin en koyusuyla seçim meydanlarında saçmalıyoruz. Kainatı bünyemizde taşıdığımız halde aşağıladıkça aşağılıyoruz hayatı. Amerikalı kozmolojist John Weiler, evreni anlıyorum diyen anlama taklidi yapmaktan öteye geçemez derken, seçmenlerle seçilmek isteyenlerin kendilerini sorgulamayıp birbirlerini küçültmek için hiçbir fırsatı kaçırmamaları tüm zamanların en komik durumu değil de nedir? diyor Nuriye Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.